Merhaba, Taksim Gezi Parkı'nın Cumhuriyet Caddesi tarafına kaldırım genişletme çalışmasına vatandaşların tepki göstermesi üzerine geri adım atıldı. Gece açılan çukur yeniden doldurulurken Cumhuriyet Caddesi üzerindeki otobüs durakları kaldırıldı. Akşam vakti İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri kaldırımda yer olmadığı bu nedenle otobüs durağının Gezi Parkı'na doğru çekileceği gerekçesiyle parkın yan tarafında kazı yapmıştı. Bir grup kentli olaya hemen tepki göstermiş ve kazı sona ermişti. Olayın sosyal medyada da duyulması üzerine kalabalık artarken öğlen vakti İstanbul Kent Savunması'nın yaptığı bir avuç toprak çağrısı üzerine durak inşaatını yapan taşeron şirket kazılan yeri doldurmak üzere bir kamyon toprak getirdi. Kazı alanının yeniden toprakla kaplanmasının ardından basın açıklaması yapan direnişçilerden Deniz Özgür. Dün Topçu Kışlası'nı yeniden yapma hamlesine girdiler. Biz kendilerini buradan uyarıyoruz diyerek şöyle konuştu. Akıllarından dahi geçirmesinler. Geçen sene yaptıkları hamleye toplumsal muhalefetin nasıl cevap verdiğini biliyor. Bundan sonra da verilecek cevap bundan geri kalmayacaktır. Buraya Topçu Kışlası'nı bırakın en ufak bir hamleye dahi izin vermeyeceğiz. Burası tüm İstanbul halkınındır diye konuştu. Daha sonra otobüs durakları söküldü ve çimlendirme yapıldı. Muğla 1. İdare Mahkemesi Ortaca ilçesi Dayan Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü İz Tuzu Plajı'nın ihalesine yönelik önceden verdiği durdurma kararını itiraz üzerine kaldırmasının ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü İz Plajı'nın boşaltılması için tahliye yazısı gönderdi. Sol Haber portalında yer alan habere göre Muğla valiliğince Ortaca Belediyesi'ne tebliğ edilen ilgili yazıda Ortaca'nın doğal sit alanları ile özel çevre koruma Bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki günü birlik alan ve tesislerin boşaltılarak valiliğe teslimi talep edilmiştir. Belediyenize ait eşya vs. boşaltılarak teslime hazır hale getirilmesi istenmektedir denildi. İstuzu plajı boşaltılmadığı takdirde kolluk kuvvetleri marifetiyle tahliye edilmesi bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dicle Vadisi'nde tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılması yönünde bir karar aldı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde alınması için çalışmalar yürütülen Dicle Vadisi'nde bulunan 7.517 dönümlük tarım arazisinin tarım dışına çıkarılması için Çevre ve Şircilik Bakanlığı tarafından bir karar alındı. Söz konusu karar İl Toprak Koruma Kurulu tarafından 14 Kasım'da alındığı öğrenildi gelişme üzerine TMOB, Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İnşaat Mühendisleri Diyarbakır şubesinde konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Makine, İnşaat, Elektrik, Jeoloji ve Kadastro, Ziraat, Maden, Şehir Plancıları, kimya, Jeofizik ve Peyzaj, Mimarlar ile Meteoroloji Mühendisleri Oda Başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Deniz Akdemir Dicle Nehri üzerinde kurulan kum ocakları ve balık üretim çiftliği ile Dicle vadisinin ekolojik sisteminin talan edildiğini Alınan bu kararla birlikte nehrin kıyısındaki birinci sınıf tarım arazilerinin de talan edilmek istendiği söylendi. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Sivri Adayı imara açan proje hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Radikal Komiteli'den İdris Emen'in haberine göre Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç kararla ilgili şu anda Yassı Adayı ile ilgili devam eden bir mahkeme var. Umarım Yassı Adayı için aynı karar verilir şeklinde konuştu. 1978 yılında Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı 2009 yılında ise Koruma Kurulu tarafından 2. derecede doğal ve 3. derecede arkeolojik sit olarak belirlenen ve aynı zamanda bütünüyle askeri alan lejandında gösterilen Sivriada ilgili kurum görüşleri de alınarak sismik araştırma amaçlı yapılar dışında yapılaşmaya tamamen kapatıldı. 2013 yılında Sivriada sit alanı konumundan İstanbul 5 nolu Koruma Kurulu tarafından 8 Mart 2013'te çıkarılmıştı. 28 Haziran 2013 tarihinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bir bölü, 5000 revize planda askeri yasak bölge lejanı turizm ve kültürel tesis alanı olarak değiştirilmişti. Bu iki revize sonucunda uygulama imar planında ise adada fuar, kongre merkezi, konferans salonu, kültürel tesis, dini tesis, Açık hava müzesi, amfitiatro, sergi salonu, karşılama yapıları, spor salonu, seyir terası, parklar, marina, kafe, restoran yapılabilir denilmiş ve Sivriada bir nevi imara hazır hale getirilmişti. Tüm bu süreç sonrası Sivriada'nın imara açılmasına tepkili olan ada halkı projenin iptal edilmesi için Adalar Belediyesi'ne başvurdu. Adalar Belediyesi ise İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne başvurarak kararın iptal edilmesini istedi. Projenin planlama ilkelerine aykırı olduğu ve projenin kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varan İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Sivri adayı imara açan proje hakkında yürütmeyi durdurma karar verdi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.